senin de nurun nar söndürür. Allah'a hal haliliyet yap yani dostluk yap Allah'a. Her şeyini Allah için yap, gösterişin yapma. Kullar desin diye yapma sakın ha. Allah için yap, Allah bilsin. Sana kağıdı iyidir o. Kuluna Allah kağıdı iyidir. Haliş bir iman, temiz bir iman. Resul-i Ekrem'in talim ettiği gibi. iman da biliyorsunuz, kısım kısım iman. İslam'ı var, imanı var, ihsanı var. Her eylem hareketinde Rabbin seni gördüğünü bileceksin. Sen Rabbini görmesen de halbuki nereye dönersen Allah Allah'a dönüyorsun. Allah'ın cemale merası nereye dönerse. Hakta ala gözsüzlere finhandır. Kalp gözü kör olanlar göremezdir hakkı. Her yerde hak. Her yere hak. Her şeye kadir hak. Hep onun. Sen de olsun, ben de olurum. Her şey onun. La ederillah. Ancak O'nun, onun emriyle hak olunmuş, O'nun isteğiyle yapılmıştır. Her şey. Cenabı ı ve Tekediz Hazretleri. Şimdi size bir büyük bir sır teylediğeceğim. Sakın unutmayınız. Defterinize yazınız. Size çok lazım olacak. Resul-i Ekrem'in o Kerim olan, Rahim olan, güzel Allah'ın güzel Resulü Muhammed Mustafa taraf-ı ilahiden ne getirdiyse imana müteallik hangi maddelerse onları lisanle ikrar Kalb ile tasdiktir iman. Fakat böyle olmasına rağmen hepsini sen cem edemezsin. Ben de edemem. O da edemez. Şöyle de. Amentü billah ala muradillah. Ya Rabbi senin müradın üzere iman ettim. Ve Resulullah'ın müradın üzere iman ettim. Ne getirdiyse kabul ettim ben. Bilmesen de. Bilmek lazım. Bilmek lazım ama hepsini bilemesin. Her esrare vakıf olamadın. Herkes olamadı. Onun için amentü billah ala muradillah. Ya Rabbi senin müradın üzere iman ettim. Resulullah'ın mürağı üzere iman ettim. Bunu kulağından çıkarma benim konuştuğum çocuğu. Bir kenara koy. Lazım olacak. Ama bunu böyle zahiren söyleyip batından söylemezlik değil. Lisanen ikrar kalbe taslik et bu söylediğim sözü. Ya Rabbi tavat ilahinden ne gönderdin imana müteallik. Senin müradın neyse öyle iman ettim ben Ya Rabbi Bu O kadar. Sana mühim bir anahtar verdim.